Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli dinleyenlerimiz, kıymetli izleyenlerimiz ve her programımızda ziyanı bırakmayan çok değerli hanım kardeşlerim hepinize sevgilerimi, selamlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Aile bir programımız tüm ihtiyaçları giderecek nitelikleriyle devam etmektedir. Bazı dinleyenlerimizden almış olduğum telefonla yeni katılıyoruz. Lütfen bir evvelki derslerle bağlantılı kurmakta zorlanıyoruz. Bir hafta evvelki vermiş olduğunuz dersle vereceğiniz ders arasında bir özet bağlantı kurabilir misiniz dediler. Biz de olur dedik. Geçtiğimiz haftada Takdim etmiş olduğum dersi sizlere önce 3-5 dakika içerisinde özet halinde takdim etmek istiyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz dersimizde 80-90-100 metrekarelik bir evde nikahla beraber hayata başlamış, aile hayatını karı koca olarak başlatmış olan kardeşlerimizin elde etmiş olduğu makam, rütbe ve terfi ile Yine elde etmiş olduğu bir ev, müstakil olarak karı-koca beraber yaşamış olduğu bir ev konusunda durmuştum. Evlerimizin mesken olma özelliğini takdim etmiştim. Bizi maddi, manevi, fikri, ruhi sükunete, rahatlığa götüren bir eve mi sahibimiz? Evlerimizi ahlaki ve ameli gözlükten hiç gördük mü? Yoksa sadece ''Mimari bir özelliklerle mi eve baktık?'' konusunu takdim etmiştim. Daha sonra evlilik hayatını gerçekleştirmiş olan karı-kocanın arasındaki üstünlüğün hiçbir zaman fazilete, sevaba, takvaya dayanan bir üstünlük değil, göreve, vazifeye dayanan bir üstünlük olduğunu söylemiştim. Otomatikman bir erkek kadına karşı üstün olamaz. Ancak Yüce Allah'ın görevlendirilmiş olduğu erkekler bazı sorumluluklarından dolayı bir makama getirilmiş. İşte üstünlük aile budur. Yoksa içinizde en üstününüz Allah'tan korkarak hayatına çekirdem beğeninizdir konusunu takdim etmiştim. Ne geçtiğimiz hafta bir başka konuya dikkat çekerek karı kocanın birlikte örtülmüş olduğu bir örtüden bahsetmiştim takva elbisesinden bahsetmiştim adeta bir cesedin içerisinde girmiş olan iki ruh gibi karı koca hayatının bütüncül kimliğine dikkat çekmiştim en son olarak da mevetteh ve merhamet dediğimiz acıma duygusunu evlilik hayatımızda bir de sevgi muhabbet kimliğini sizlere zamanımızın sınırlar içerisinde kalarak izah etmeye çalışmıştım bu haftaki dersimiz Yine devam etmektedir. Aile kurumu ile alakalı konulara devam edeceğiz. Ta ki aile hayatımızı sistemleştirinceye kadar. Bu kelimemin cümlemin altını çiziyorum. Aile bir kurumdur fakat kurumsallaşmamış. Aile kurumları sistemleşmediği müddetçe istediğimiz verimi Neticeyi alamayız. Bu gerçek, bu hakikat hiçbir zaman örtbas yapılamaz. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerimiz. Karı koca olarak yapmış olduğumuz evlilik hayatımızda bazen erkek olarak baylara, bazen hanım olarak hanım kardeşlerimize yönelik öncü bilgiler veriyorum. Taraf olmak değil, gerçekleri ortaya koymak için. Çünkü bizleri şu anda dinleyen binlerce kardeşimizin zihinlerinde yer etmiş olan bazı noksan bilgilerin, bazı hataların düzeltilmesi gerekir. ıslah edilmesi gerekir. Karı kocaya, koca karıya yanlış bilgilerle, yanlış duygularla tavır almasın. Gerçek neyse o olsun. İşte bu sözümüzü ispatlayacak güzel bir belge sunmak istiyorum. Veda hutbesinde kadın hakları. Düşünebiliyor musunuz? Milattan öncesiyle, milattan sonrasıyla tarihi kesit olarak hangi zaman dilimini ortaya korsanız koyunuz. Ve hatta ve hatta Hz. Adem İslamın Yeryüzüne ayağını değdirdiği günden Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinin yapmış olduğu mekana kadar Zamana kadar Hiçbir yerde Yüz bin insanı geçmiş olan bir kalabalığa Bir insanın çıkıp da Kadınlardan bahsetmiş olduğu tarihen mevcut değildir Allah'ın sevgili Resulü yüz binleri aşmış olan o muhteşem kalabalığa o veda hutbesinde kadınlara özellikle yer veriyor. Bu bir devrimdir. Üstünde bir inklaptır, Bir değişimdir. Bir düşünün dünya gelişinden dolayı mahcup olan aşağı duygusuna kapılan bu kompleks hastalığını üstüne atmak için diri diri yavrusunu, kız evladını toprağa gömen bir dönem kapanıyor. Onun yerine başlara taç olarak nitelendirilen bir kadın portresini Allah Resulü yüz binleri aşmış olan insanlığa ilan ediyor. Ve bu ilanı bugün sadece Arafat Dağı'nda kalmamış, Mekke'de kalmamış, yeryüzü coğrafyasında Binlerce değil, milyarlarca insan aynı hutbeyi, aynı mesajı anlamakta, okumaktadır. Dünya tarihinde tekrar tekrar, film İslam tarihi olarak değil, dünya tarihinde ilki gerçekleşmiş olan bir hadise. Ne diyordu Peygamber Efendimiz? Diyordu ki, kadınlar hakkında Allah'tan korkun. İttegullâfin nisa diyordu. Kadının insan yerine konulmadığı, dövüldüğü, cinsel bir obje olarak ele almış olduğu bir zaman diliminde zihinlerdeki putların yıkılması ve kadının hak etmiş olduğu seviyeye Allah'ın seviyelendirdiği bu mübarek varlığı yerli yerince ortaya koymak için hutbesini Kadınlara ait olan bölümle böyle dile getiriyordu. Kadınlar hakkında Allah'tan korkunç. İtteku, i̇ttika ne demek biliyor musunuz? İttika, haklara uyma hususunda titizlik göstermektir. İttika, kendileri hakkında Allah'tan korkun. köpekler hakkında Allah'tan korkun. Yani insanlar hakkında Allah'tan korkun. Yani titiz davranmak lazım. Bir erkek bir köpek yüzünden cennete girdi... Bir kadın bir kediyle cehenneme girmiştir. Bakımdan kadınların hakkı, hukukuna titizlik göstermek babından Allah'tan korkun diyordu Peygamber Efendimiz. Niçin korkasınız? İki tane gerekçesi vardır. Bir, çünkü onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Düşünebiliyor musunuz? Evlenmiş olduğumuz hanımlarımızın bir Allah'ın emaneti olduğu gerçeğini zinetlerimiz, cehiz eşyalarımız örtmesin. Nişanlılık dönemi, nikah kıyılması, düğündür, mehirdir. Bütün bunların görüntüsü bu mübarek sözü örtemez. Çünkü bu bir emanet. Bir düşünün. Komşudan bir emanet alıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Emanetin bağrı yukadır. Aman dikkat edin. Komşudan bir araba alıyorsunuz. Kendi arabanız olmadığından dolayı emanet araba diyorsunuz. Trafik kurallarına ve işaretlerine daha fazla dikkat ediyorsunuz. Arkadaşınızdan almış olduğunuz bir emanete kendi eşyanız gibi değil daha hassas daha dikkat çekici bir tavır sergiliyorsunuz. Bu emanet Size komşudan gelmedi. Nereden geldi? Allah'tan geldi. Emanet ne demek biliyor musunuz? Emanet koruyacağına güvenilen birine bir şey bırakmak. Koruyacağına muhafaza edeceğine güvenilen bir kimseye bir şey bırakmak. Emanet budur. Birine koruması için teslim edilen bir şey. Teslim ediyor. Sanki Yüce Allah kadın kulunu nikahla erkek kuluna teslim ediyor. Sana güvendiğim dercesine biliyorum ki sen benim emanetime hiyanetlik yapmazsın. Benim sana vermiş olduğum emanetin hakkını korursun. Emanet kelimesini eşya boyutundan, araba boyutundan örneklendirerek insan boyutuna taşırsak daha fazla dikkatimi çekmiş olur kıymetli kardeşlerim. Bu sebepten dolayı komşudan arkadaştan alınmış olan emanetle Allah'tan ve Resulullah'tan bize intikal etmiş olan emanet çok farklıdır. Bunun veda hutbesinde Allah Resulü çünkü diyor onları Allah'ın emaneti olarak aldırsın. Emanet alınan bir tencere, bir tava, bir tabak, bir araba, hatta bir cehizliğe yaramış olan teli duaklı bir giysi. Hepsi bir emanettir. Ama bu emanet Allah'ın özene bezene yaratmış olduğu, şeklini şemalini yaratıp ahzine takvim dediği, yaratılmışı en düzgün. Yaratılması en itibarlı Olmuş olan, güzel olmuş olan Bir varlık Bu emanet edilmiş bizlere Emanet Hem de öyle bir emanet ki Kristal bardaktan daha hassas bir kalbe Sahip Gözünüz gibi koruyacağınız Dünyalık ne kadar eşya varsa O bir tarafa Allah'ın emaneti bir tarafadır Kızacağımız zaman Haksızlık yapacağımız zaman hemen ya ne yapıyorsun Ahmet? Ne yapıyorsun Mehmet? Bu Allah'ın emaneti. Allah emanetine bu yapılır mı? Allah emanete bu kabalık, sabalık yakışır mı? Allah onu bize emanet vermiş tane. E peygamberimiz ne diyeceğiz? 14 sene evvel vedahat besinde bizi uyarmıştı. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun diyen peygamber değil miydi? Çünkü onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Nasıl Peygamber indine bakan ben ahirette. Ne yaptın verdiğim sana emaneteyim. Böyle mi yapman gerekiyordu derlerse ne cevap vereceğim? Bunlar bizim sloganik sözlerimiz değil arkadaşlar. Her sorumlu olan, evli olan kocanın dikkat edeceği altın cümlelerdir. Hakkı verildiği müddetçe. Allah'ın emanetinin bir İkiz kardeşini Allah Resulü cümle olarak şöyle ifade buyuruyorlar. Kadınları Allah'ın emanı olarak aldınız. Bu da eman var şimdi. Eman ne demek biliyor musun? Eman güven ve güvence vermektir. Güven ve güvence vermektir. Üstelik o dönemde. Diyelim ki Mekke-i Mükerreme'de tanımadığım bilmediğim bir kimse gelse. Sana sığınsaydı bir eve O insan dese ki Bu benim emanımda Dese dokunulmazlı oluyor O insan kendisine sığınan O yabancı insanı Ölüm pahasına korumak mükellefiyetindeydi Ölecek ama koruyacaktı Peygamber ne buyuruyor şimdi Onları Allah'ın emanı olarak aldınız Allah'ın emanı Yani Bize Bize Allah güvenmiş Kitabını vermiş Kitabını göndermiş Güvendiğinden dolayı Bizim adımıza mümin demiş Güvenilen insan demektir mümin İtimat edilen insan demektir Bu güvencimizden dolayı da Yüce Allah Ne yapıyor bize Nikah akdiyle Yaratmış olduğu kadın kulunu bize eman olarak veriyor Hani hiç tanımadığın bilmediğin yabancı bir insan Düşmanlardan kaçarak sana sığınıyor Sana sığınan bu insanı Can pahasına ölüm pahasına koruyorsun da Eman budur çünkü Sana dünyalar dolusu sevgiyle saygıyla ilgiyle ümitle ümit ışıklarıyla Gelmiş olan bir hanımına Bir eman duygusunu Tattırmazsan Ölümüne değil, fedakarlığın olsun. İşte bunun hakkını veremeyiz o zaman. Olayı cinsiyet boyutu olarak değil, bir Kur'an boyutu olarak, bir peygamber boyutu olarak el almak lazım. Kıymetli kardeşlerim. Bütün bunları bir tıra bırakalım. Kadın hakkından önce bir hak daha var, öyle değil mi? Kul hakkı. Evlemiş olduğumuz hanımlar, evet, bir anne olarak hak sahibi, hanım olarak da hak sahibi, ama onlardan ve bir hak daha var. O kul, Allah'ın kulu, kul hakkı her şeyden öncedir biliyorsunuz. Bir kulu için Yüce Allah, kendi haklarından vazgeçer. Ama kul hakkına gelince, devreden çıkıyor adeta. Gitti. Helallaş da öyle gel diyor. Şimdi evlerimizde yaşarken bu mesajımı tüm erkek kardeşlerime, evli kardeşlerime evlenecek kardeşlerime erkek olarak takdim ediyorum. Tek boyutlu olmaması açısından da hanımlarda proje suyunu çevireceğim elbette. Fakat bu çok önemli konuyu peygamberimizin gül hatırı için o veda hutbesinde asırlar boyunca geçtiği halde canlılığından enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş enerji dolu bu güzel cümleleri nasihatları talimatları sinerjiye çevirmek uygulamaya koymak herhalde bize yakışan bir kulluk sıfatı olsa gerektir veda haccında Allah Resulü'nün dile getirmiş olduğu bu hakları ne insan verebilir ne Birleşmiş Milletler verebilir ne de diğer ülke mensupları. Bunu verse verse ancak Allah verir. Hamdolsun. Aile hayatımızın monotonluğunu baş olma özelliğini ortaya koymayan sadaka kelimesi. Aile ve sadaka. Yani aile hayatının sadakaları çok önemlidir. Önce sadakayı bilelim. Sadaka sadece bir dilenciye, bir fakire verilen para gibi algılanıyor. Olabilir. Ancak sadaka sadece o değildir. Sadaka Allah yolunda harcama yapmaktır. Allah yolunda yapılan her çeşit harcama bir sadakadır. Allah rızası için fakirlere yapılan karşılıksız yardım ve her türlü iyilikte, o da sadakadır. Yani iyilik bir sadakadır. Düşünebiliyor musunuz? İyilik bir sadakadır. Ondan dolayı Efendimiz daha bir gün ne yapıyordu? Hiçbir şeyin yoksa güleç bir yüzünde mi yok? Ya Bir müminin diğer bir müne tebessümle bakması bile sadaka Hiçbir şeyin yoksa onun gönlün alacak bir çift sözün yok mu? Bu da sadakadır. Ve vereceğin hiçbir şey yoksa yarım hurma vermen bile sadakadır. Hem sözlü dünyamızda sadaka halindeyiz. Hem verme dünyamızda sadaka halindeyiz. Dilenciye verilen para da sadakadır elbette ki. Onu kenara koymuyoruz. Veya mal, para, ilim gibi... İnsanın muhtaç olduğu herhangi bir şey de sadakadır. Düşünüyorum. Bir Kur'an kurslu hocağınımı düşünüyorum. Bir okul öğretmeni düşünüyorum. Bir matematik öğretmeni, bir hadis öğretmeni, bir kürsteki vaiz, bir sohbetçi, bir konferansçı, bir sempozyuma katılan bir panelist. Hepsi elimle saatlerce insanlığa sadaka vermiyor. Sadaka dağıtmıyorum. İlmin sadakası bu değil mi? İlimle sadaka Sohbetle sadaka irfanla sadaka Parayla sadaka Sözle sadaka Konuşmayla sadaka Tebessümle sadaka Sadaka bu kadar zengin Ve hayatımızda yer eden bir güzelliktir Ancak Allah Resulü Bazıları neredeyse sistemleştirmiş Bu sistemleştirmiş olan Karı koca hayatındaki O ev ortamında Birkaç örnek vereceğim sadece. Kadın olsun, erkek olsun. Nikahla bir araya gelmiş olan bu insanların, eşlerin birbirlerine yüzüne bakması ve gülümsemesi sadakadır. Külfessiz bir sadaka. Oturduğun yerden oturduğun yerden sadece hanımının veya beynin Yüzüne bakıyorsun Ve tebessüm ediyorsun Sadaka e Bu sadaka diyoruz da Bunun bir de getirisi olacak Bunu melekler yazıyor Allah görüyor Amel defterlerimizi ikra kitabek Oku kitabını deyince Allah bir sadaka dosyamız Sayfalarla bir gelecek ki Dünyadayken Verdiğimiz fakire Yoksula Öksüze, yetime, yardımlar, sadaka ama Karı koca hayatımızdaki sadakalara bak, şuna bak Bir çınar gibi karşımda çıkacak Allah'ı razı hoşnut etmek için Aileye yapılan meşru tüm harcamalar sadakadır Bak Allah'ı razı etmek için Demek ki biz Hanımımıza veya oğlumuza veya kızımıza bir eşarp dahi alsak, bir okul çantası alsak veya ceblerine bir harçlık versek bundaki asıl amacımız nedir? Allah'ın aferini almak, Allah'ın rızasını almak, Allah hoşnutluğu atmosfer içerisinde aileye yapmış olduğun tüm meşru harcamalar bir sadakadır. Hangi din, hangi sistem? Vatandaşına böyle bir teminat verebilir. Ölümünden sonra bir başka alemde bunun karşılığını sana vaat edecek Allah'tan başka bir adres bir teminat edecek bir kimse var mı? Bir söz var mı? Yetkili. Duydunuz mu? Gördünüz mü? Bunlar hep Allah üstleniyor tabiri caizse. Allah da vaatinden dönmüyor. 24 saat içerisinde 4 defa mimik hareketleriyle Beyne veya hanımına göstermiş olduğun sadakayı Allah öderken 700'den 7000'den başlatacak Milyonlara çıkaracak Bir tarafta kulağın mutfaktaki aşta, Öbür taraftaki Fabrikadan okuldan gelecek çocukta Bir tarafta elin kocana hizmette Aha sana bir fotoğraf Kim için yapacaksın bunu? Allah'ı razı etmek için Allah'ı razı etmek için yapıyorsan O zaman sen Önce teşekkür Allah'tan bekle. Öyle değil mi? Ya yaptım ya evet. Hanımın da yaptın ama öncelik teşekkürü Allah'tan bekle. Ona da gelecek. Sır gelecek elbette ki. Resulullah Efendimizin bu ince ayrıntıra niye girmiş biliyor musun? Çünkü kadına değer vermeyen bir toplumun içerisinde mücadele yapıyor peygamberimiz. Kadına kim oluyor yani? İnsan denilmeyen insan yerine konulmayan mal gibi satılan Herkesin ortak malı olarak kabul edilmiş olan bu varlığı statü olarak değiştirecek, geliştirecek, yüceltecek, yükseltecek. Bu birdenbire olmuyor ki. Ence noktasına kadar ikna ederek kadının tüm özelliklerini ortaya koyuyor sevgili Peygamber Bey. Efendimiz. Ne buyuruyor? Eşlerin birbirlerinin ağzına verdikleri lokma her ikisi için sevap getiren sadakadır. Bakınız. Yani kendi elleriyle diri diri kızını toprağa gömmüş olan bir babanın yüzüne baka baka söyleniyor bu sözler. Sen hani bir zamanlar insan yerine koymadığın, toplumdan utanarak kendi ellerinle eşip de gömmüş olduğun o kızının şimdi diğer hemcinsleri olan annen, halan, teyzen, annen var ya Bunların hepsi evlendiği zaman karı koca yaşarken sofrada birbirlerinin ağzına vermiş olduğu lokmayı Allah razı olarak kabul ediyor. Amel görüyor ve sadaka sevabı verecektir diyor. Peygamber söylüyor bunu. Bir inşaat mühendisinin, bir müteahhitin ev yaptığı gibi bir insan inşa ediyor. Bir koca inşa ediyor. Bir hanım inşa ediyor. Evlilik hayatıyla Allah Resulü. Bütün bunları tek tek böyle uygulatacak imkanlara haiz olan bir ortam bir hanım kardeşimizin gerek beyine ve gerekse çocuklarına ve evine yaptığı hizmetler sadakadır diyor peygamberimiz Allah Allah yani sabah kalkıyorsun çocuğun gidiyor kocan gidiyor bulaşık yıkıyorsun sadak oluyor niye hizmet ediyorsun çünkü sen sen çamaşır yıkama hizmet kabul etmiyor musun? Çocuğunun bir çorabını yıkamayı sadaka kabul etmiyor musun? Hizmet kabul etmiyor musun? Çorba karıştırırken tuzlu diyerek birazcık tuz atmayı sen hizmet görmüyor musun? Bu da hizmet. Bu da bir ameldir. Kocanı, çocuklarını memur etmek istiyorsun. Allah'ın nimetini bozmak istemiyorsun. Damak zevkine uygun olsun diyorsun. Allah sen ediyor. Omen yamal misqalı zerratin uxairen Allah bir, yani hardal tanesinin daha küçük, toz büyüklüğündeki bir küçük ameli dahi ödüllendirecektir. Halbuki sen çorba karıştırıyorsun. Öbürü nasip Kur'an Kerim okuyor. Öbürü annesine telefon açıyor. Belki kocasının akşam eve, eve gelme saatini öğrenmek istiyor ki çorba'yı ona göre ıslacak. Bunların her birisi bir amel. Bir sadaka, bir yatırım. Ama biz farkında değiliz. Biz sadece fiziki gücümüzü kullanıyoruz zannediyoruz. Bunu anlamayan, kavramayan kimseye karşı da işte 8 davranma çalışıyoruz. Gerek yok. Sen Allah görüyor ya. Melekler de gayet altına sürekli. Canlı yayında hayatımız. Paket yayın yok Müslüman hayatında. Hep canlı yayın. Hem de Allah'ın sürekli izlediği ve gördüğü bir canlı yayın. Ve sadaka. İşte sadaka aile hayatında vefakarlığı, empati ahlakını, fedakarlığı, karı kocanın birbirlerine karşı vefa duygusunu, minnet duygusunu temin eden güzelliklerdendir kardeşim. Ve bunu demesin ki erkek kardeşlerim bize bir şey yok mu? Zaten senin, senin tüm harcamalarını, Allah sadaka kabul ediyor. Nişanlanmış döneminde nişanlanmış olduğun şeyden tut. Her zaman ifade ediyorum. Sık sık söylüyorum. Beni şu anda uslup açısından uslup açısından ilk izleyen ve dinleyen kardeşlerim için söylüyorum. Bir elektrik parasından ısı faturasına varıncaya kadar ödemiş olduğunuz almış olduğunuz, caiz olan, helal olan, meşru olan, mubah olan her türlü harcamalarınıza peygamberim açık getirmiş. Sadaka. Sen de alacaksın. fazlasını alacaksınız üstelik. Şimdi sıramızda aile hayatımızı evimizde yaşarken dönen çarkı Çarkın her bir dişlisini Bir amel olarak bir hareket olarak Bir aksiyon olarak sizlere takdim etmeye çalışıyorum Vahiy ibadet ilişkisinden gireceğim şimdi de Yani karı koca arasında geçen Bir hizmet kimliğimizin Açılıma kavuşması için Vahiy ibadet ilişkisi Allah'tan vahiy kullardan ibadet Üstten geliyor talimatlar, direktifler. Alttan gidiyor icablar, cevaplar. Eşlerin karı koca olarak birbirlerine yaptıkları hizmetleri arka bahçesi olarak ikna edici ve sizi daha fazla bu hareketin, hizmetin içerisine katmaya vesile kılacak örnekler vereceğim. Düşünün şimdi. Namaz kılıyoruz, tamam. Zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, oruç tutuyoruz, infak ediyoruz vesaire. Bu amelleri ifa ve icra ederken sunumunu kime yaparız biz? Allah'a yaparız değil mi? Allah'ın dışındakilere oruç tutulur mu? Allah'tan başka bir beklentimiz olur mu? Namaz kılıyoruz Allah için değil mi? Hacca gidiyoruz Allah için. İnfak ediyoruz Allah için. Ne demek? Namazımızın sunumu Allah'a aittir. Zekatımızın sunumu Allah'a aittir. Tüm sunumlarımız hep Rabbimize yaparız. Peki, evimizde aile fertlerinin sorumluluktan kaynaklanan, mesuliyetten kaynaklanan hizmet ve görevlerinin sunumunu kime yapıyoruz peki? Hiç düşündünüz mü? Bunu anlamak için bir örnek daha vereyim. Meleklerin Secde etme emrini kim verdi? Allah verdi. Melekler secde derken sembolik olarak bir karşılığında biri vardı. Kimdi? ademdi Secde kime yapıldı? Sunum kime yapıldı? Allah'a yapıldı. O sadece sebepti bir tanesi. Şimdi siz diyelim ki beyninize konuşuyorsunuz. Sinirlisiniz. İnsan sinirlenince sesi yükselir. Sen de Allah'tan aldın ya bir talimatı vahiy olarak. Sesini kocanın sesinin üstüne çıkartma. Bu ince ruhluluk dünyası seni kuşattı. Ve sen kocana karşı kendini savunurken sesini onun sesini aşağısına çektin. Bu sunumun kimedir? Allah'adır aslında. Allah'a sapıyorsun. Çünkü Allah öyle istiyor senden. Yani kocana yapmış olduğun tüm hizmetler bir Allah buyuru olduğundan dolayı, bir farz amelin uygulanması olduğundan dolayı aslında sen Allah'a yapıyorsun. Bu arada kocana da itaat etmiş oluyorsun. Şimdi bana öyle bir hizmet göster ki kocana yapmış olduğun hizmet hayatında efendim bu saf ve salk olarak ben sadece kocama yapıyorum diyecek bir hizmet olamazsın. Hepsi Allah'ın talimatları, peygamber buyrukları, peygamber hadisleridir. Ne demek istiyoruz bunda? Ha. Ev içi vazifelerin, görevlerin, vazifelerin nereden geldiği çok önemlidir. Allah yap diyor ben de yapıyorum. İster mutfak görevlerim olsun, ister zevciyet görevlerim olsun kulluma dayalı ne kadar vazifelerin varsa, bu hac boyutudur. Bu namaz boyutudur. Bu zekat boyutudur. Bu komşuluk boyutudur. efendim Bu infak boyutudur. Bu muhtaçlara verilen sadaka boyutudur. Bu da koca boyutudur. Hanım boyutudur. Evlat boyutudur. Hep bu. Hepsi bu. Hepsi Allah için. Allah için yapılmayan hangi amel var evlilik hayatınızda? Ama bunun farkında olmuyoruz. Devriye Allah'a sunum inancı. Girdiği zaman her şey güzelleşiyor. Öyleyse Allah'ın ve Resulü'nün emirleri, nasihatlarını, tavsiyelerini yerine getirirken sunumlar önce Allah'a ve Resulü'ne dolayısıyla itaatın görüntüsünde bulunan karı kocaya ait olur. Sadece bunun görüntüsünde karı koca vardır ama sunumunuz kitapsız. Allah'a aittir bu hangi meşru olarak yapmış olduğunuz hizmet olursa olsun. Bir de bunun aksini düşünün. Allah ne diyor? Gıybet yapma diyor. Sen şimdi kocanı veya hanımını gıybeti teşvik ettiğin zaman gıybet günahını sanki önce Allah'a sunuyorsun. Allah meleklerini yazmış oluyor. Ama Allah razı değil ondan. Memnun değil. Bir evvel sana diyor ki tövbe et. Şu günahtan, şu iğrenç günahtan yakanı kurtarıyor allah Teala. Değerli kardeşlerim. Öyleyse, yani bir baba kız evladının artık benim kızım akıl bağlı yaşına geldi. Tamam. Başını kapatacak. Maziye gidiyor. Gitti tuhafiye. Bir buçuk metre bez aldı. Örtü geldi. Baş örtüsü getirdi. Başına koydu. Peki bu baba akıl bali yaşına gelen kızına falan fabrikanın dokuttuğu falan yerden dekor olarak rengi oluşturmuş olduğu bu başörtüsünü kızına verirken ne yapıyor? Allah'a sunuyor. Neyi sunuyor? Ve yadribne <gülüyor> bi khumruhin ala cuyubihi. Mümin kadınlar da başörtülerini sarkısınlar göğsüne kadar. Buna sen sebep oldun. Sen yaptırıyorsun bunu aslında. Sunumun Allah'a oldu ama bunun görünür nedir? Bir buçuk metreye bir parçası. Hepsi bu. Kızımız da bunu başına koyduğu zaman ben her ne kadar falan tarlanın falan koyunun yününden yapılmış olan baş başörtüsü dahi bu Allah'ın da farz olan bir ameldir. Düşünün. Türk bayrağının dalgalanmış olduğu bir yerde Çıksın iki tane anlaşıp indirsin bakayım. Ne, en büyük suç işlemiyor mu? Semboldir, şeardır Türk bayrağı diyelim. Bu da şeardır İslamiyet. Bir bayrağın indirilmesi suç olur da bir hanımın başörtüsünü aşağı çekmek ne olur peki? Onu koymak büyük bir görev, büyük bir onur, büyük bir fazilet. Bir fazlın ifasında nasıl bir çorba yapan, yemek yapan bir kardeşimin nasıl bir takım Evreleri devleri buyur dediği gibi Gitmiş almış paketlemiş getirmiş Kızına vermiş hanımına vermiş buyur diyor Şu farzın uygulanmasına sebep olan bir nesne Doymamıza sebep neyse ekmek su ise O farzın yerini getirmesi için de yapılmış olan işlem budur Namazın şartları vesairenin şartlarına baktığımız gibi Öyleyse kıymetli hanım kardeşlerim Değerli dinleyenlerimiz Allah için Aile hayatınızdaki çoluğunuza, çocuğunuza, hanımınıza, beyinize, babanıza, annenize, kaynananıza, kaynatanıza, gelinize, hallerinize, teyzenize, amcanıza, dayınıza ve tüm insanlığa yapılmış olan tüm iyilik yatırımlarını bu inançla, bu şuurla, bu bilişle yaptığımız zaman yatırımımız kim için? Allah içindir. Allah'a ödünç veriyoruz, ödünç. Kim Allah'ı kendisinde böyle ödeme noktasında muhatap görmek ister? Kar zanhasına diyor Allah Allah kendisi diyor bana güzel borç verin diyor Allah'ı borçlandırıyoruz bir manada Evlilik hayatından karı koca Allah'ı borçlandırıyor Alacaklı sensin ödeyecek Allah Ama Allah senden borç olarak almış olduğu şeyi Aynısıyla vermiyor Yedi yüze katlayıyor Yedi binlere katlıyor Milyonlara katlıyor Öyle veriyor İnsan bu kazançtan geri adım atar mı? İnsan bu kazanca kaç tembellik yapar mı? Bu kazançtan dolayı kavgaya, gürültüye girer mi arkadaşlar? Evlilik hayatının manevi boyutunu, ameli boyutunu, Allah'la, peygamberle, kitapla, sünnetle ilişki haline sokmazsanız geri ne kalır Allah aşkına? Cinsiyet kimliğine çıkartmış olan bir takım sistemler kadını metahane sokmuştur. Kadının bu yönlerini el alan var mı? Öyleyse, Karı koca hayatındaki dönen evimizdeki çarkı iyi anlamak, iyi kavramak, benim evimde aile hayatının dönmüş olduğu geceli gündüz ama bütün bunları dile getirmek sonra bu evde ancak Allah'ın dediği olur cümlesinin içini doldurmak. Bu evde ancak Allah'ın ve Resulünün dediği olur bunu biz inanç haline, sorunluk haline getirdiğimiz zaman bu evimizde her zaman için Allah'ın rahmet nazarı var demektir. Allah bir eve rahmet nazarıyla bakarsa o evin sakinleri artık kurtulmuştur. Bir tek nazar, ilahi bir nazar, bir tek bakış, ilahi bir bakış, bir nazar, Rabbani bir nazar, derler ya, erenlerin bakışı toprağı gevher eder. Salih kulların, Allah dostları veliyullahın dahi toprağa baksa toprağı böyle cevher eder, altın olur diyorlar. Bu bir keramettir. Eee Allah da bir kuluna, bir aileye evine rahmet nazarıyla bakarsa ne olur? Rabbimizin rahmet nazarını hesaba katarak ...şu 80-90 metrekarelik evlik hayatımızı böyle bir hazırlanış, bir oluşum... ...ben artık buradan çıkacağım dünyaya. Burası benim bir nevi Hıram'dır. Hıram Ağarası gibi benim. Bir nevi Söğüt Kasabası gibidir. Söğüt Kasabası olduğu 25 milyon kilometrekarelik bir alan oldu bir zamanlar. Her ne kadar ben şu aile hayatımın şu an e boyutundayım. Daha çıkmadım. Daha alışverişe gideceğim... Daha komşulara gideceğim. Diğer vilayetlere gideceğim. Hizmetler var, görevler var, sohbetler var. Daha buraya gitmeden şu ev ortamında bir oluşum sağlıyor. Zaten bu bizim geldiğim merhale budur. Aileyi önce ev ortamında farkına varlattırmak. Sen bir baba olarak, bir anne olarak nesin? Kur'an seni nasıl görüyor? Nasıl görmek istiyor? Peygamber seni evinde nasıl bir hanımefendi olarak görmek istiyor hadislerinde? Bunun mücadelesini 10 ders boyunca vermeye çalışıyor Sizler arkadaşlar Öyleyse Hayatımızda Büyük bir önemi Büyük bir değer olan bu konular Bu mevzular Hiçbir zaman güncelliğini Kaybetmeyecek Hep güncel kalacak Hep ama Hiçbir tanesini siz artık Zaman değişti buna ihtiyaç kalma diyemezsiniz biz aile mektebinin programlarını takdim ederken ülke halkımıza ölünceye kadar sana refiklik arkadaşlık yapsın. Hiçbir değişen şart senin artık bu iş buraya kadardı bu 10 sene evveldi şimdi bunun modası geçti denilmesin. Öyle bir arının dolaşıp da milyonlarca çiçekten bir kilo bal yaptığı gibi her tarafa müracaat yapa yapa baka baka oluşumu sağlıya sağlıya bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah yar, yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.